Bu şehre ne oldu Rabbim? Sema'nın rahlesi açılmış, Ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı anlım, Secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi, taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki. Hüzün Peygamberi Bu şehre ne oldu Rabbim Dua hendekleri kazılıyor göklerden Her yakarış cennet zaferi Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan Çaresiz kuşlarla dolu Gözlerini göğe defnediyor çocuklar Sırtında torunlarıyla gömülüyor Nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor Gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini. Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, Aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insanlı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim, duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne, o serin hakikat nehirlerini çarp, çarp ki... Hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan Kuşlar gibi hafiflet Bizi acıyla yürüyen kervanların Ağdından arındır Bükülen boyunlarımızdan akan Mahcubiyetimizi şefkatinle süsle Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet Evlerinin altında Ruhunu Sana Teslim Eylemişlerin Günahlarını Bağışla. ile Cennetinde Buluşmalarını Nasip Et. Rabbim Biz Dünyanın Yorgunlarıyız. Rabbim Bu Kuşlar Senin. Bu Vakit Senin Yağmurundan Sonra Gelen Dua Kokusuyla Çöküyor içimize. Bu Ağaçların Döktüğü Bir Ayet Meyvesi Yaşarsın Gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarına. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söylet. Bu günümüzü dirilt. Bizi Öyle bir affet ki, Ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi, Dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini, Meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü, Rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler. Başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak. Bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.